Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü min ve min Men yudlil illallah ve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 bir vakıa. Bütün bu kurban isteyen güçler sanal, ilahlık da sahte. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, tüm hücreleriyle iman ve şehadet eden müvahhid mümin, Allah'tan başka kendisi için kurban edilecek ve kurban olunacak hiçbir varlık kabul ed edemez. Tek güç kaynağı olan mutlak kudret sahibine kurban bilinciyle adanmadan,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 Müminlere selam olsun. Ela inna asan kelam ve abla anizam kelamullahi melikil azizil allam. Kemakal Allahü tebaake ve teala kelam. Ve iza kuran festemi ola ve ansıtu lalikün turhamun. A'udu billahi İslam.